Bu ümmetin başına gelen felaketlerin bir tanesi de, Ümmet-i Muhammed'in başına gelen felaketlerin bir tanesi de, Peygamberimizin içtimai sünnetlerini tutmamışlardır. Peygamberin içtimai sünnetlerini. Terdii sünnetleri tutmuşlar, fakat içtimai sünnetleri tutmamışlardır. Yine, bu ümmet-i Muhammed'in başına gelen felaketlerden bir tanesi de, tekvadan dönmeleridir. Diyor ki, aşıklıca tarihinde, bu Ali Osman geliyor, takı söylüyoruz, tarihini de söylüyoruz. Bu Ali Osman ki, Bunların hasreti takva idi. Allah bunlara şargı ve karbu müyesser kıldı. Şimdilik işi bunlar fetvaya döktüler, yıkılır bu devlet diyor. Dikkat veriyorum konuşuyorum söze. Çok mühim bir şey konuşuyorum. Kıymetini sorabilirsin. Fakat işle gideceğiz.